Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız günün ve Güncel edebiyatında bugün konuğumuz Seray Şahiner hoş geldin Seray Hoş bulduk teşekkür ederim Seray Şahiner 1984'te Bursa'da doğdu. İstanbul'da büyüdü. İlk öğrenimini Oruç Gazi İlköğretim Okulu'nda, orta öğrenimini Pertevniyal Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 2007'de İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. 2011'de Marmara Üniversitesi Sinema Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. Hayvan Dergisi ve Bir Gün Gazetesi'nde çalıştı. Dönemsel olarak garsonluk, konfeksiyonda el işçiliği ve makinecilik yaptı. 2006'da Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödüllerinde Gelinbaşı adlı Öykü dosyası Dikkate Değer Bulundu. 2007'de Gelinbaşı 2011'de Hanımların Dikkatine Adlı Öykü Kitapları 2014'te Antabus Romanı Can Yayınlarınca Yayınlandı. Hanımların Dikkatine Kitabıyla 2012'yi Yunus Nadi Öykü Ödülünü aldı. Gelinbaşı Kitabında yer alan öyküler İstanbul Şehir Tiyatroları ve Tiyatro Boyalı Kuş tarafından sahnelendi. Antabus aynı adla Tatbikat sahnesinde gösterilmek Ot dergisi ve Bir Gün gazetesinde yazmaya devam ediyor ve e, geçtiğimiz günlerde daha çok yine Seray Şahiner'in e, Ot ve Bir Günde yazdığı denemelerden oluşan bir seçki reklamı atla yine Can Yayınları tarafından yayınlandı. <gülüyor> Şimdi aslında neyle e, başlayabiliriz? Tabii ki kadınlarla başlayabiliriz diye e, düşündüm ben. Çünkü gelin başından itibaren senin şu ana kadar yayınlanmış üç kurgusal eserinde de kadınlar temel bir sorun. Fakat e, senin e, kadınları anlatışında benim en çok dikkatimi çeken şey kadınların sınıfsal konumları. Yani o sınıfsal konum ve sınıfsal çizgileri senin eserlerinde çok belirgin gibi geliyor bana. Ve bu sadece ekonomik bir şey değil. Hani onların zevki, hayata bakışları ve e, işleriyle kurduğu ilişkiyi de belirleyen bir şey gibi geliyor. Öyle mi acaba? Ya, e, zenginler bana çok cazip gelmiyor hiçbir zaman. Biraz onunla alakalı hmm. olabilir o sınıfsal meseleyle ilgili şey. E, bir de... Anlatılmaya değer bir hikaye varsa bu her zaman emek harcayan insanların hikayesiymiş gibi geliyor. Ee, i̇şte çalışan, kendi hayatını idame ettirmeye uğraşan... ...yani bu sadece ekonomik manada değil... ...hayatı nefes almak bakımından, sürdürmek açısından da böyle... Ee, ...şey anlatılacak olan... Hı -hı. ...yalnız onların hikayesi de diyor ya evet. ...kadınlarda Hı -hı. da böyle anlatılacak olan... ...daha Hı -hı. ziyade diyeyim en azından... Ee, ...bir şekilde emek harcayan... ...ter dökenlerin Hı -hı. hikayesiymiş gibi geliyor... ...yani... E, ...tabii ki insanlar Hı -hı. hani böyle sınıf sınıf... ...ayırmak hani... ...şu daha iyiydi şu daha Hı -hı. kötüdür diye değil... ...fakat e, hiç... ...emek verenle vermeyen biri olur mu diye de bir şey var. Tabii tabii. Bir de bu şey var, bu kadınlar çoğunlukla genç kadınlar... Hı -hı. ...ve erkeklerle ilişkilerinde de problemler var. Yani ve neredeyse hani erkeklerle problemsiz bir kadın... ...kahramanın henüz yokmuş gibi geldi bana. Çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Yani şey... E, ...bu biraz bize empoze edilen de bir şey. Tabii ki yani aşk ilişkiler... E, ...hayatımızda Hı -hı. işte önemli yer tutan şeyler ama bu... İşte biz büyürkenden itibaren edindiğimiz Hı -hı. bir takım rol modeller var... ...işte sinemadan, Hı -hı. E, reklamlardan... ...işte en güzel olup en Hı -hı. şaşalı hale bürünüp e, en yakışıklıyı kapma... ...ya da işte seni Hı -hı. terk eden kıymetini bilmeyen o adama Hı -hı. yine en güzel olup Hı -hı. kavuşma... ...o en güzel olma da biraz işte biraz asimilasyon da gerektiren bir şey... ...yani çok klişe bir hikayedir... E, Köylü kız ya da işte kenar mahallede oturan kız bir adamla tanışır. Adam bunu beğenmez gider. Kız da e, işte görgü dersleri alarak aksanını işte daha iyi bir Türkçe'ye, hmm. daha muntazam bir Türkçe'ye e, büründürerek, dans etmeyi öğrenerek, e, daha şık yerlerden giyinerek bambaşka biri olarak adamın karşısına çıkar ve tavlar. Aslında bize şu deniliyor bir yandan da. Ee, olamayacağınız alamayacağınız hiçbir şey yok ama biraz asimil olmanız gerekiyor bunun için Yani hani hmm, kendi evet. aksanıyla kendi kıyafetiyle esas adamı tavlamış bir kız biz hiç görmedik sinema Hiç görmedik demeyeyim de çok az gördük sinemada Yani hmm. örnekler var Hı -hı. ama bu Yeşilçam Öykü sinemasında bize sunulan başrol Hı -hı. hep şeydi hmm, Yüksek merdivenlerden inmeye layık bir kız olmak üzerine kuruluydu Evet doğru. Belki tam buradan şeye de geçebiliriz. Senin eserlerindeki bu sinemayla kurulan bağlantı sadece sinemada değil yani sonra yine Antabusta'da devam ederiz ama bu örneğin işte Hanımların Dikkatine'deki ilk hikayede Hı -hı. Ceylan Yürüyüşü'nde bir meşhur artık bence meşhur oldu herhalde senin eserlerinden sonra Türkan Şeray ve müjde görüyoruz. ...karşılaştırması. Hı. Bu mesela karşılaştırma senin kitaplarındaki kadın karakterleri yaratırken de... ...yani kafanın bir kenarında duran bir şey mi? O karakterleri yaratırken seni etkiliyor mu? Onu merak ediyorum. Etkiliyor. Biz büyürken de bizi etkiledi. Ee, yani o pervasız hali müjderın ...hani bütün müjder filmlerindeki e, ana Hı. karakteri oluşturan ee, ve işte... Pervasız gururunu ayaklar altına alıyor Yenilmeyi kabul ediyor Ve bundan işte öyle bir aman Allah'ım Yenildim bütün yeminlerimi yuttum hiç Öyle bir durumu da yok ee, Ve kaybediyor aslında Hı -hı. Yani ama bir yandan da şey Kaybeden bir başrol olarak Bize daha yakın gibi geliyor bana Şimdi Hı -hı. de Türkan Şoray var Hı -hı. Yani çoğumuzun olmak istediği O da hani nereden gelirse gelsin Bir şekilde Çorabına toz sıçramadan filmi bitiriyor Evet. Çok gururlu çok asil Yani herkes hemen pişman oluyor Yaptıklarından gel işte, e, Filmin sonunda kızı haklı Çıkaracak tirat hep Türkan Şöyle için söyleniyor hı hı. Yani insanlar ah Türkan'a da Haksızlık ettik diye başlarını e, Aşağı yukarı <gülüyor> sallıyorlar Yani e, Sonraki filmlerinde tabii ki bize hani e, çok iyi manada Örnek olan çok rolünü de gördük e, Ama bu Hani gurur abidesi olmak Ve e, Aya kendine takılmak hı hı. arasında zaten birçoğumuz kalarak büyüyoruz ve hayatımıza öyle devam ettiriyoruz. Hı hı doğru. Aslında biraz şeyden de bahsedebiliriz. E, tam da bu noktada hem sinema ve sanırım televizyonun da bunda etkisi var. Senin e, hikayelerinde yani kurgular parçalı bir Hı -hı. yapıya sahip. İşte gelin başında daha böyle parçalı simgeler var. İşte hanımların dikkatinde e, işte overlock makineniz ayağınıza geldi. E, bütün e, hikayeleri aslında birleştiren, aslında ona bir roman da denebilirdi belki evet. bilemiyorum. Birleştiren bir unsur Antabus lira işte 2 yazılıyor. Hı hı. Bu kurguyu oluştururken e, kafandaki şeyleri... neden böyle bir parçalı yapıyı özellikle mi tercih ediyorsun? Yoksa anlatı kendisini mi ona mecbur kılıyor... Yani nasıl oluyor sende? E, mesela hanımların dikkatini e, işte, roman olarak da yazabilirdim ki yazdım. Yani hı hı. ben ondan hani, her türünü yazdım, tiyatroluunu da yazdım. Yani hı hı. çünkü hani elimdeki malzemenin neye müsait olduğunu görmek için birazcık. Hı hı. Ee, ya çok pürüzlü ve zedelenmiş bir şey anlattım ben orada ee, hı hı. yani kısıtlı olarak böyle bunun hani bu hani e, dışarıdan gelen mesajlarla bu kadar parçalanmış hayatları hı hı. anlatırken bunu böyle aa, çok şahane bir akışkanlıkla gitmesini istemediğim için biraz hı hı. kendim orayı baltaladım hı hı. Ee, O yüzden hani e, finali de Hani finalinde bir bağlanma var ama zedelenmiş bir bağlanma var Çünkü ben onu kendim bozdum Antapus'ta da bu kadına şiddet üzerine bir ya ev içi şiddet üzerine bir oyundu ay ve oyun oldu ve <gülüyor> e, kitaptı. E, orada da tek bir finale bitirmek bana çok e, hmm. insani gelme dediğim aslında öyle bir hani. Hmm. E, çünkü e, dışarıdan bakıp zaten e, işte aman her koyun kendi bacağından o da kendini kurtarsın hmm. dediğimiz durumları anlattım. Ve bunu tek bir finale bitirseydim. İşte bakın böyle de bir final var tamam o da kurtulu versin ya da öldü aman acıklı son olacaktı. Bence iki final de yetersiz ama ee, hani kitabın da bir şeyi var bir e, hı hı. hacmi bir var bir sınırı var. Çünkü bu finallerin binlercesi yaşanıyor. Ben o ikinci finali biraz şey için koydum bunların binlercesi yaşanıyor da altını hani ya. çizmek için koydum. Hı. Böyle. Biraz daha yine bu anlatının özelliklerinden bahsedersek yine hani ilk kitaptan itibaren böyle dipnotlar var mesela Hı -hı. kitaplarda işte ilaç prospektüsleri, işte sözlükler ee, bunlar neden var metinlerde bunları yani bir nevi kurmaca bilgi gibi yani kurmacanın içerisine yerleştirmek. Ya bizim hayatımız biraz enstalasyon tekniğiyle akıyor gibi geliyor Hı -hı. bana hani sürekli araya parça yerleştirmeler oluyor ve e, o metinlerde işte. ...yani e, sakızın içinden çıkan faldan tut... ...Yedi Prospektüsü'ne kadar... ...bir şekilde bizim hayatımızın... Hı hı. E, ...alt yazıları gibi demeyeyim de... E, ...bir kelimeden beklemezsin de... ...ama çok şey yapıyor, e, çok yönlendiriyor... Hı hı. ...ve kelimelerden ben çok şey beklerim... ...yani o kadar hani hı hı. kağıtta durdukları gibi durmuyorlar... Hı hı. E, ...hayatın akışı içinde... E, ...monte olan o metinlerin... ...yönlendiriciliğinden biraz faydalanmak istedim ben... Hı hı. ...böyle... Şimdi ikinci bölüme geçeceğiz Hı -hı. ama ikinci bölüme geçmeden önce bir şarkı çalıyoruz. Sen ne çalmak istersin bugün? Ben Reklamat'la atladı ee, bahsettiğim şarkılardan birisini Hı -hı. çalalım o zaman. Ee, Cem Karacan'ın resimdeki Gözyaşları. Bir gün belki hayat. Şekik gürlerden bir Bak o zaman resmime o Benden sana son kalan bir küçük resim şimdi. Altyazı M.K. Elsaydım ve görseydim bir gün belki hayattan <Gülüyor> geçmişteki günlerde. Kesel yararsın Bak o zaman resmime Bırak an o yaşları Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Seray Şahiner'le konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi biraz bu e, yine bahsettik bu kadınlar zaten hani e, özellikle yazılması da gerekiyor o bir gerçek. Şimdi benim e, dikkatimi çeken bir de genel bir şey var son dönem e, Türkçedeki kadın edebiyatında. E, kadınların... Özellikle işte kadın karakterlerin iç seslerini yazarlar daha çok duyurmak istiyormuş gibi geliyor bana. Ve bunun için de farklı işte teknikler Hı. yaptıkları gibi bir de italik mesela bu sende de var. Ee, yani bu italikler ve hani eğer öyleyse senin için de bu kadınların iç seslerinin özellikle görünür olması önemli bir şey mi? ...ya da neden buna dönüştü? Çünkü eskiden bir konuşmalar vardı ama... ...şimdi ben mesela dikkat ediyorum... Bu ...özellikle kadın edebiyatında... ...bir iç sesin hani yükselmesi ve görünür olması. Birçok bir, bir sebebi var. Hı hı. Ee, birincisi... ...dışarıya o kadar rahat konuşamıyoruz. Yani çünkü bu sesler her şekilde... Hı hı. ...müdahale ederek, edilerek... ...bir şekilde susturuluyorlar. Hı hı. Ve e, dışarıya konuşurken de... E, ...söylediklerimiz biraz montajlanmış... ...laflar oluyor ne yazık ki. E, çünkü... ...ağzını açtığın an başını belaya girebileceği... E, hı hı. ...bir durumda yaşıyoruz... E, ...benim o, o iç sesleri... E, ...özellikle görünür kılmaya çalışmamın... ...sebeplerinden bir tanesi... ...bu e, dışarıya söylediklerimizle ...içeriye söylediklerimiz arasındaki... E, ...ton farkı da... ...diyemeyeceğim artık yani, büyük hı. farkla alakalı... Hı. ...bir durum onun biraz altını çizmek istedim... ...ve... E, ...dışarıya biz... Ve ...benim çok tercih hı. etmediğim bir şey olmakla beraber... E, ...bir imbikten geçirilmiş halde konuşuyoruz... Hmm. ...içerideki... E, ...fütursuzluğu biraz vermek istedim ben... ...evet evet mesela bunu ben çok önemli buluyorum... ...çünkü bu bir bilinç akışı değil... ...yani hmm. bilerek o iç sesin... ...neredeyse gömüldüğü... ...hani gömüldüğünde gerçekten... ...giderek iyice hissedilir haline geliyor senin metinlerinde... ...ve bu Antabus'ta... ...hani bu iç sesin gömülmüş halinin... ...somutlaşmış şeklinin... ...ben televizyon olduğunu düşündüm açıkçası... ...çünkü Leyla Taşlı'nın televizyondan başka... Arkadaşı, yok, arkadaşı şey yok, yok. muhattabı yani, yok, yani. Bu ee. e, kız şey diyor işte Leyla antabusta işte e, ben ne öğrendiysem televizyondan Hı -hı. öğrendim hani evde bir ses olsun ama kızın açısından da hani ses verecek ses olması açısından da televizyon orada bir Hı -hı. E, metafor Metafor sor, aslında evet. tabi yani e, bir de şey var hani bu. Televizyonda yaşanması idealize edilmiş bir hayat gösteriliyor işte çocuklarınızı hı hı. E, evdeki eksi elektrikten uzak tutun İşte eşinizle kavga edeceğiniz zaman bunu çocuğunuzun yanında yapmayın şu bu hani e, kitapta anlatılan kadının hiçbir şekilde hayatını uygulayamayacağı bir e, hayat anlatılıyor televizyonda o da şey diyor zaten hani bu televizyon çocuğu kimden yapmış da bu kadar ferah feza büyütüyor ben de ondan çocuk yapayım. E, ...durum bu. Hani bize... ...şöyle yaşayın denilen hayatla bizim... E... Bize hani evet, hayatın için hayat aynı şey değil. O da bir e, çatışma yaratıyor tabii ki. Evet zaten belki de ben şey diye düşündüm. Hani Leyla'nın bir o televizyonu seyrederken ki gördüğü hayat ve kendi hayatı arasındaki çelişkiyi göstermek içinde mi acaba metni iki kere kurgulamış olabilirsin diye düşündüm. Hani bir seyirci bir de izleyici. Yani bir seyirci bir de e, bizzat onun içindeki rol alan kişi. Çünkü hiçbir evet. zaman hayatının başrolünü oynayamıyor aslında. Yani, yani <gülüyor> kitap e, zaten... Ee, ...okuru bilen bir kitap... Hı -hı. ...yani kız... E, ...işte Leyla... ...kendisini birilerinin seyrettiğini okuduğunu evet, o anda... Ha? ...farkında evet. e, yaşarken... Hı -hı. E, ...televizyon biraz onun şey hali gibi... Hani ...diğer kitaplarda... E, ...iç ses... ...daha fütursuzdu Hı -hı. ve... E, Hı -hı. ...dışarıya konuştukları daha imbikten Hı -hı. geçirilmişti... ...burada ben Leyla'da... E, ...yani Antabus'ta... ...bir tane anlatıcı koymadım... Evet. ...kasıtlı olarak çünkü... Ee, zaten hep hikayesi bir şekilde dışarıdan bakılarak anlatılmış hı hı. E, bir hayatı anlattığım için Kızın dilik kendi ağzından konuşturdum evet. ee, Ve dolayısıyla bu kitapta iç sesleri telik değil Çünkü bütün kitap bir iç ses yani böyle bir konuşma reflüsü halinde gidiyor evet, Zaten ee, onu da diyor konuşma hı. reflüsü Evet <gülüyor> Televizyon aslında bu kız konuşsa onun dış olabilirdi belki. Hı hı. Çünkü hani İmbik'ten geçirilmiş hayat işte bunu hı hı. yaşayın bu çok güzel ne kadar terbiyeli denilen şey televizyonda yansıyor. Bir de şey de var yine bu hani Antapus'ta da var ama tabii diğerlerinde de var. Ee, yine özellikle yine ben, ben de günümüz Türkçe Kadın Edebiyatı'nda çok görülen bir şey olarak ben hani neredeyse toplumcu gerçekçiliğin yeniden... Ee, ...ve özellikle hani okurlara e, neredeyse gözüne sokular bir şekilde e, kullanılmaya başladığını fark ediyorum... ...bunun da sanki bilinçli olarak yapıldığını... Hani ...mesela en azından senin eserlerinde şey yok yani bahsettiğim şey bir mesaj kaygısı Hı -hı. değil... ...hayır yani bu mesajda da propaganda değil... ...evet böyle bir şey var, hani böyle bir hayat var ve bu görülmeli... ...bunu görünüz ve bunu okuyunuz ee... şeklinde bir şey de var gibi geliyor... Bence anlatılması gereken Hı -hı. hikayelerin e, büyük çoğunluğunu şu anda bunlar evet. oluşturuyor. Çünkü e, yani bu biraz benim e, ustam dediğim insanların fazla etkisinde kalmamla da alakalı bir şey olabilir. Ama biraz da e, bizim artık işte e, eviçilerini daha sık anlatmamız gerekiyor. Fabrika içilerini daha sık anlatmamız gerekiyor. Bu da bizim keşfettiğimiz bir şey değil zaten. Hani e, tillahı yapılmış. Hani toplumcu gerçekçilerimiz. Hı hı. Ee, ...çok üstümüzde emeği olan insanlar... Ee, ...tekrar işçilerin daha sık anlatılması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü e, birbirimizi hani işte çalışan insanla çalışmayan insanın birbirini hı hı. anlayamayacağı bir yerde değiliz artık. Daha çok sokaktayız. Hı hı. Daha çok karşılaşıyoruz. Hı hı. Ee, birbirimizden ne kadar haberimiz olursa o kadar iyi anlaşırız gibi geliyor bana. Yani bu sadece hani... Hmm, Sadece bir, bir empatiden bahsetmiyorum Gerçekten kol kola yürümenin yollarından biri Belki de birbirimizi anlamamız Evet zaten o yüzden anlatmanın kendisi de bugün hem senin edebiyatında... ...özellikle Antabus'un Antabus ben mesela şeyde olduğunu düşündüm... ...bir anlatmak diye bir derdinin de olduğunu... Hmm. ...hani bütün bunları yazıyorum ama... ...hani zaten bir şeyi anlatmanın kendisi de dert haline dönüşmüş durumda... ...ve bu anlatmanın araçları... ...işte mesela üçüncü sayfa haberiyle hmm. başlaması... ...işte bir hemşirenin okuması... ...sonra onun yeniden yazılması... ...hani sadece bir kadın dili yaratmanın ötesinde... ...anlatıyı nasıl kurarım... ...ve bu anlatıyı nasıl... E, ...şey hale getiririm... ...işlevsel hale getiririm... ...gibi bir derdin de var gibi... ...ben en azından öyle hissettim okur olarak. Çünkü... E, ...dışarıdan bakılan her anlatı... ...bir tahakküm kurma şekli ya bir yandan... ...hani tanımlamak zaten... hani ...isim koyduğuna evet. ha, sen oranın galibi oluyorsun. E, Antabus'ta ben kasıtlı olarak... ...bu kadının... ...anlatıldığı farklı yerleri aldım ki... Yani işte gazete, televizyon... ...işte evet. radyo, doktor ne diyor... ...hemşire ne diyor... ...çünkü... E, Herkes dışarıdan anlatıp tanımlayıp ben, ben onun yerinde olsam şöyle yapardım deyip asla e, Hı -hı. olmayacağı bir şey üzerinden Hı -hı. ve o duruma çıkış da yaratmaya çalışmadığı bir şey üzerinden akıl yürütüyor. Ve e, anlattım, buna kafa yordum, üzüldüm. Demek ki üzüldüğüme de göre ben Hı -hı. iyi bir insanım. Değil mi? Görevimi yaptım. E tamam kenara çekilebilirim yani bu... E, ...vah yazık bu kızın başına niye böyle geliyor deyip kapıyı kapattığımız andan itibaren... ...ya da o sayfayı çevirdiğimiz andan itibaren süreç... E, ...bizim başkasının acısını bir kez daha kullanışlı hale getirmemiz şeklinde ilerliyor. Çünkü Hı. yani e, hani şey... bizi iyi bir insanız tamam mı? Hani iyiyiz Hı -hı. biz, üzüldük, bitti bu kadar. Hı -hı. Yani şey gibi dünyada bunu bulamayanlar da var diyerek bize ıspanak yedirilmesi gibi bir şey bu yani hani... E, daha kötü olabilir Daha kötü... Yani Halimize şükretmek için başkaların acısından nem alanma üzerinden ilerliyor zaten sistem. biraz da onu da eleştiren bir metindi. Hı hı. O yüzden hani e, mevzuya bakıp Türlü demeler geliştirmeyi de biraz eleştirmeye çalıştım. Evet, o zaten gayet hissediliyor. Bir de e, istersen en son şeyi konuşalım, çok vaktimiz kalmadı. Bu hem Leyla'nın hem de diğer böyle kadınların dili... ...ama giderek böyle özellikle Leyla'nın dilini ben bir taraftan sert de buldum aslında. E, ve bu sertlik e, aslında çok mizahi bir dille de besleniyor. E, ve biz hani Leyla'nın hayatını okurken... Gülüyoruz aslında Leyla ile birlikte Leyla'nın başına gelen bir şuna vahşete, acı, vahşet hı hı. yani acı ve o, o, onun içinde olma bu bunu, bunu neden böyle kurmak istedin bu dili? Şimdi üzüldüm geçti, ee, ...iyi sağlısaydım ben bu çok acımasız bir şeydi hı hı. çünkü hani işte biraz önce de dediğim gibi işte ah ne kadar üzüldüm ağladım rahatladım gitti o e, mizahı kitaptaki biraz Yabancılaşma anları olarak kurguladım ben. Hı -hı. Kitaptaki yani hani gülerken kendine yakalanmak Hı -hı. gibi bir şey. Bir de kızın da kitapta anlattığım Leyla'nın da mizah birazcık şey vırhı ve silahı gibi. Hı -hı. Yani evet. e, hayatta kalmak için, nefes almak için, delirmemek için arada gidip geldiği evet. yerler oluyor ama e, bunu tiyye almak zorunda hissediyor kendini. Biraz onun hem onun kalkanı oldu. Hem de okuyanın sadece ağlayıp geçmesine de benim oluşturmak istediğim bir kalkandı mize. Evet. Maalesef bugün bize ayrılan süre dolmuş durumda. Biz okurlarımıza, yazarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir sayfayla veda ediyoruz. Sen bugün neyle veda etmek istersin? Ben Leyla'da, şey antabus'ta. Antab Antab e, Leyla'nın hastanedeki yol göstericisiyle karşılaştığı hmm, ya, andan... Çok ...Ülker hoş. ablanın e, evet. bir söylemini okumak istiyorum. E, haftaya konuğumuz Melisa Kesmez olacak. E, Hoşçakalın, görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Ülker abla çayından bir yudum aldı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi dedi. İnsanoğlu acıkmasa bir hala taş devrimdeydik. Bütün buluşlar neden olmuş? Hep açlıktan. İnsan acıkmış da ekmek pişirmiş, peynir mayalamış... Tokluk rehavet yapar. Tok insan düşünür mü? Bu toprakta sarı bir şey bitiyor. Tane tane. Dur ben bunu biçeyim. Sapıyla samanını ayırayım. Tanesini ezip övüteyim. Un yapayım. Hmm un. Kuru bir şey. Dur ben buna su katayım. Mayayı icat edip mayalayayım. Hamur olsun. Sonra bir sopayı yontup merdane yapayım. Merdaneyle hamuru açayım. Pişireyim ekmek olsun. Pee tokadan bunları düşünecek. Tokadan parmağını kıvırdatmaz. Ben de acıktım. Ekmeğimi buldum. Acilde otur otur nereye kadar. O halsizlikte bir can ayrı geldi bana. Kalktım hastane içinde dolaşmaya başladım. Belki biri bir kenara bir kur ekmek bırakmıştır alır yerim diye. Baktım kan merkezinden her çıkan elinde çubuk kreker meyve suyu var. Kan verince tansiyonu düşüyor diye o sebepten kan bağışında bulunanlara yiyecek bir şeyler veriyorlarmış. Bedava. Dedim hem sevaba girerim hem karnım doyar. Kan merkezine girdim. Kan verirken uzandığım sedyede bir rahattı ki Kaç gündür sandalye tepelerinde mahvolmuşum. Tam uyanacaktım. Kan poşeti doldu. Çubuk kreker ve meyve suyu da verdiler tabii. Ben de yüzsüzleri alıp bir tane daha istedim. Oturdum hastane bahçesindeki masaya. Tam paketi açtım ezan okundu. Oruç açar gibi. Bir de lezzetli geldi ki sorma. Oh karnımı doyurdum.